Selamun Aleyküm Evet <gülüyor> Bismillahirrahmanirrahim Selamun Sevgili Kardeşim Evet şimdiki e, İkinci bölümde de Tefsir dersimizin ikinci bölümünde 153. ayet-i kerimeden itibaren başlıyoruz. Yes el ehlül kitabe. Ehli kitap senden ister, istiyor. Entü nezzile aleyhim onlara bunlar üzerine inzal eee efendim. Etmeni. Neyi? Kitaben. Kitabı. Minessema'i. Nereden? Minessema, gökten. Gökten onlara kitap indirmeni, tenzil etmeni sorar ya da isterler. Kim? Ehli kitap. Ehli kitap. Fakat se'elu. Sordular fakat. Evet elbette onlar sordular. Musa. Kime? Musa. Musa a. ekberan bundan daha büyüğünü daha büyük sorularda isteklerde bulundular. Ve ne gibi soru sorusuna cevap olarak dediler ki erinallâhe cehraten. Açıkça Allah'ı bize göster dediler. Bunların e, samimiyetten uzak ve de e, imandan nasipsiz sorular. olduğu için Allah da onlara ceza verdi. فَأَخَزَتْهُمُ الصَّائِقَةُ بِظُلْمِهِمْ Bu zulümleri sebebiyle Allah onlara saygı ile yakaladı. Evet. Böylece bu zulümleri sebebiyle onları yıldırım ile yakaladı, ceza verdi. Yıldırımla ay e, dirim çakmasıyla öldürdüler. Summet <Sessizlik> tekazul'e icle min badi ma ca etmul beyinat kendilerine mucizeler Tevrat ve Beyineler geldikten sonra buzağıyı e, ilah olarak evet ittifaz ettiler etmişlerdi. Ard ardından Bunca güzellik, mucizelerden sonra da yine bu zayı Tanrı ve ilah edilmiş olan bu topluluk daha da ileri gitti. Allah'ı bize göster dediler. Bunların hepsinde samiyetsizlik olduğu için, Allah samiyete değer verdiği için bunların istekleri hem suç hem de cezası kalmamıştır. فَأَفَوْنَا عَنْ ذَٰلِكِ Buna rağmen biz bu sorgulamadan, bu efendim, sormalarından dolayı da onları affeyledik. <gülüyor> Ve a'teyna Musa sultanan mübina. Biz Musa ya da Sultan-ı Mübin açık bir delil verdik. Ve refâna fauqahumut üzerlerine turda yükselttik, üzerlerine tur yükselttik bir misakihim vermiş olduğu sözleriyle ve kulna lehum uduhulul bâbe sücceden kapıdan secde ederek, eğilerek girin ve kulna lehum onlara deyin ki la taadû fissebti cumartesi günü hakkında haddinizi aşmayın dedik وَخَزْنَا مِنْهُمْ مِيْسَاقًا غَلِظًا Biz onlardan galiz bir misak yemin de almıştık bu ayet Evet Kitap ehli senden kendilerine gökten bir kitap indirmeni istiyorlar Buna şaşma Musa a.s.m'dan Bundan daha büyüğünü istemişlerdi. Yukarıda bunu önceki ayette gördük. Allah'ı bize açıkça göster demişlerdi. Böylece bu zulümlerin sebebiyle onları yıldırım çarptı. Sonra kendilerine apaçık deliller gelmesinin ardından tuttular. Uzay-ı Tanrı edindiler, ilah edindiler. Biz bunu da affettik ve Musa aleyhisselam'a apaçık bir güç yetki verdik. Verdiklerini sağlam sözü yerine getirmemeleri sebebiyle de Tuğru üzerlerinde kaldırdık ve onlara tevazu ile kapıdan girin dedik. Yine onlar cumartesi yasakları konusunda haddi aşmayın dedik. Onlardan sağlam bir söz aldık ve almıştık. Böylece bu iki ayeti okuduktan sonra onların durumuyla ilgili daha sonraki ayet-i kerimede verdikleri bu sözde durdular mı durmadılar mı bununla ilgili e, Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. 155. ayetlerimde. Ve bima nakdih misaqahum verdikleri sözleri bozmuş olmaları ve küfrühim bi ayatil Allah'ın peygamberleri ve ayetlerini küfretmiş olmaları. Ve katlihimul enbiya abi geyra hakkan haksız yere peygamberleri öldürmüş olmaları ve kavlihim ve şu sözlerinden dolayı kulubuna gulfun bizim kalbimiz kapalı kilitli biz ne yapabiliriz elimizden başka bir şey gelmez demiş olmalarından dolayı da aslında gerçek ise bel tabi Allahu aleyhi Allah onları mühürlemiştir neyler <gülüyor> bir küfrühim bu sayılan yukarıdaki küfürleri sebebiyle Onları kalbine mühür vurmuştur Felen yu'minun illa qalilan. Bunlar çok az inanan topluluktur. Ve bi küfrihim onların yine küfrüyle ve kavlihim sözleri kim üzerine ale Meryem'e Meryem validemiz üzerine söyledikleri nasıl bir söz midir? Muhtanen azima, azim bir böhtan e, sözü e, İsa'nın selamı dünyaya getirmiş olması Ve bu yüzden de onun şekilde getirdiğiyle ilgili kullandıkları çok çirkin laflar bunların hepsiyle birlikte bunlar e, gerçekte bu sözlerle birlikte imansız olduklarını ortaya koydular. Başka onların ne sözü vardı, ne söylerlerdi? Ve kavlihim yine onların sözleri inna قَتَلْنَا الْمَسِيحَ اِيْسَبْ نَمَرْ يَمَا Evet. Biz Meryem'in oğlu İsa Mesih'i öldürdük. O peygamber, Allah'ın peygamberiyken, Resulü iken. Efendim, bu sözleri de yalandı. Ve ma katelûhû ve ma salebûhû Ne öldürü, öldürdüler ne de efendim öldürmediler ve çarmıha da germediler. Onlara benzetme oldu benzetildi bir başkası ona benzetildi onları öldü onu öldürdüler onlar ve onu çarmıha geldiler ama onlar efendim Meryem oğlu İsa'yı Mesih'i öldürdük çarmıha geldik diye yalan uydurdular söylediler Ve innellezî nehterefu fîhî Bu konuda bir kısım insanlar da ihtilaf ettiler. Ki bunlar bir şey bildiklerinden de değildi. inne e, e, Lefî şekkin minhu Bu konuda da şüpheye düşmüş olanlar bunlar. Elbette bu şüphe içerisinde olan bu insanlar e, ihtilaf ettiler. Bu ihtilafa düşen bir takım insanlar da ma lehum bihi min ilmin Bunlar bir şey bildiklerinden değildi. İllettiba'a zannı zanlarına tabi oluyorlardı. Zanlarına tabi olmaktan başka bir bilgileri de yoktu. ve وَمَا قَتَلُوهُ يَق۪ينًا Efendim yakini bir efendim, ölme olayı da yok. Onlar öldürmüş değiller. Dolayısıyla kimi öldürdüler? öldürdüler mi, astılar mı, çarmıha gerdiler mi? Bu şekilde Efendim bu bilgilerin hiçbiri de zandan öteye bir bilgi değildir. Bunların hiçbirisi doğru değildir. Ve onların sözlerinde e, İsa Aleyhisselam'a o annesine buhtan yapmış olmaları, ayrıca Allah'ın peygamberlerini inkar etmiş olmaları, verdikleri sözlerinden durmamış olmaları hepsi onların az iman etmiş olduklarında, imanların çok zayıf ve az olduğu kimisinde kafir olduklarında. Oysa ki Allah, kendi peygamberini, İsa Mesih Aleyhisselam'ı, bel refâhullâhu ileyhi, kendisine yükseltti. وَكَانَ اللّٰهُ عَز۪يزًا حَك۪يمًا Allah hem azizdir, o tuttuğunu, gönderdiği peygamberini korur, hem de söylediği de bir hikmeti vardır. Yaptığında bir hikmeti vardır. Hem azizdir hem de hakîmdir. Evet. Burada ehli kitaptan İnsan-ı ilgili e, düşünce sahibi olan farklı bilgiler ortaya atılan ve farklı efendim mezhepler çıkmış olmasını ele alıyor. Bir kısım insanların efendim Ee, öldürdüğüne inandıkları insanın İsa Mesih, İsa İbni Meryem olmadığını e, bir benzetmenin söz konusu olduğunu burada anlıyoruz. Bir kısım insanların da acaba e, öldürdük mü, öldürmedik mi? Asıldı mı, çarmıha gerildi mi, gerilmedi mi? Burada ihtilafa düşenler olduğunu bunların da yine zandan başka hiçbir yakın, kesin bir bilgileri yoktu. Allah bu Farklı iki grubun e, arasından gerçeği anlatıyor ve diyor ki gerçekte İsa Aleyhisselam göğe e, yükseltildi. Ref'a, irtifa kelimesi yükseltmeyle ilgili mana verilir. Başka türlü manası yoktur. Burada daha sonra Allah azizdir, Allah hakimdir derken de Allah kendi izzetiyle kendi peygamberlerini koruduğunu ve ona yakışanında bu olduğunu kendisi söylüyor. Evet. Ve in min ehlil kitab illa le yu'minenne bihi kable mevtihi Ehli kitaptan bir kısım Evet. Kitap ehlinden hiçbir kimse yoktur ki ölümünden önce ona İsa'ya iman edecek olmaz. İlla le yu'minenne bihi kable mevtihi. Yani oradaki bütün ehli kitap önceden e, inanmış olduğunu görüyoruz. Ve yavmel kıyameti yekûne aleyhim şehide ve peygamber İsa aleyhisselamında ona onların imanına, havarilerin imanına şahit olacağını, kıyamet günde şahit olacağını da burada anlıyoruz. Bir kısım ehli kitap da manası verilebilir. Ya da inanan kim var ise bunların hepsi yarın kıyamet gününde imanlarının karşılığını görecek ve İsa Aleyhisselam onlara şahitlik yapacak anlamı da çıkmış olur. ve bi zulmin minel ladina hazu harramna aleyhim tayyibatin uhillet lehum ve vasadtihim an sabilillahi kesiran evet bu ayet-i kerimede 160. ayet-i kerime evet bu ayet-i kerimede Evet. İnşallah burada kalalım Daha sonra tekrar burayı alırız Çünkü bilgisayar hazır değilmiş İnşallah burada son verelim İnşallah Selamun